damlalar Klasik kültürümüzde divan edebiyatı şairlerinden öyle güzel beyitler, mısralar var ki sevgili dinleyiciler. Temel bir hayat kuralı, temel bir Anayasa maddesi olarak en yükseğe asılsa, altın harflerle yazılsa yeri vardır. Bunlardan bir örneği bugün aktarmak istiyorum. Kelimeleri bir miktar ağır ama hem yavaş yavaş okumaya, söylemeye çalışacağım hem de arkasından açıklamaya gayret edeceğim. Bilhassa genç dinleyicilerimizin belki de anlamakta hiç başarılı olamayacakları kelimelerle dolu ama klasik kültürümüzün güzel bir örneği olduğu için temel bir hayat kuralını gösterdiği, yansıttığı için ki bu kural adaletin mutlaka yerini bulacağı ve zalimden korkmamak gerektiği şeklinde özetlenebilir. Şöyle diyor şair: Kep ismara isimara tebdil eden ol perverdigar. Naleyi mürgi garibi kul bozar Allah yapar. Kep kep ayakkabılarının altında Eskiden bulunan, şimdilerde pek görmediğimiz kabara adı verilen küçük çivi başlıkları demektir. Mismar ise tabut çivisi demektir. Kepkebi mismara tebdil eden, yani dönüştüren, Ol Perverdigar. Perverdigar Farsça rızık verici anlamına gelen Cenabı Hakk'ın bir ismi olarak kullanılan bir kelimedir. Yani o Allah'tır ki kepkebi mismara dönüştürdü. Nale yemürgi garibi kul bozar Allah yapar. Mürk kuş demek, nale yuva. Nale yemürgi garip, garip kuşun yuvası olur. Garip kuşun yuvasını kul bozar Allah yapar diyor. Tabii bir hikayeye dayalıdır. Zalim bir hükümdar çivi yapmakla, marangozluk, dülgerlik gibi bir sanatla meşgul olan birine zulmetmek ister, onu ortadan kaldırmak ister. Fakat durup dururken öldürmekte pek yakışık almayacağından bir bahane üretir. Der ki, bin askerime sabaha kadar kep kep imal edeceksin. Aksi takdirde kellen gider. Tabi bir gecede değil bin on tane kep kebi bile imal etmek neredeyse imkansızdır. Zavallı usta anlar başına ne geleceğini sabaha kadar oturur ağlar dua eder. Ve en nihayet sabah olup hükümdarın adamları kapıyı çaldıkları zaman hanımına der ki, Ey hanım durum anlaşıldı, bu zalim bizi öldürecek, işte adamları da geldi, sen hakkını helal et. Gözdeşleri içinde helalleşirler, kapıyı açarlar hükümdarın adamları. Hükümdarın o gece öldüğünü ve tabut çivisi almak için geldiklerini söylerler. Şair tam bu noktada diyor ki işte, Kepkebi mismara tebdil eden ol perverdigar, Naley i mürgi garibi kul bozar Allah yapar. Ne muhteşem bir tesellidir değil sevgili dinleyiciler? Zalimin gücü ne kadar büyük olsa, ne kadar ürkütücü olsa, en nihayet Allah'ın kuludur. Cenab-ı Hakk'ın ona izin verdiği kadar, izin verdiği süre belki zulmünü icra edebilecektir ama, gün gelip hesabını vermek kaçınılmazdır ve garip kuşun yuvasını daima kul bozsa bile Allah yapar.